Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi vessalatu vesselamu ala Rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Güzeller güzeli güzel Mevlamın, güzeller güzeli güzel peygamberimize indirdiği güzel Kur'an'ın, ilim, rahmet ve aşk medeniyeti güzel İslam'ın güzel muhatapları Esselamu aleyküm ve ve berekâtüh. Kemaliba Kemal'i seyredebilmek. Vahiyle arınmış topraklardan vahyin sorumluluğuyla, vahyin misyon, vizyon ve aksiyonunu da yüklenerek, arınarak dönebilmek. Bütün hücreler taşırken vahyin nurunu, götürebildiği kadar insanın gönlüne de onuru götürebilmek. Bir mum, başka bir mumu tutuşturmakla ateşinden bir şey kaybetmez, buyuran Mevlana'nın sözünce, vahiyle nurlandırdığı gönlünü, Başka gönülleri de tutuşturmak üzere açabilmek. Evet sevgili dostlar. Rabbimiz gönüllerimizi nuruyla, vahiyle ile bereketlendirsin. Okunmasıyla ibadet olan ailemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen güzel kitabımız Kur'an, Peygamberin aleyhissalatü vesselamın kıyamet günü Allah'a şöyle şikayetli bulunacağını söyler. Furkan suresinde. Peygamber diyecek ki, Ey Rabbim, benim halkım bu Kur'an'ı terk etti. Ayete geçen Kur'an-ı Mahcur, tabiri terk edilmiş, bir kenara atılmış, bırakılmış, uzaklaşılmış Kur'an demektir. Peygamber, Rabbine hangi halkı şikayet edecek dersiniz? kim bu Kur'an'ı bir kenara atan halk, elinize aldığınız herhangi bir mushafın üzerinde Kur'an'ı azim veya Kur'an-ı Kerim yazar. Büyük, Şanlı, asıl Kur'an. içinde insanlığın şerefi ve itibarı olan, kemikleşmiş değer ve ilkeleri bulunan, onları ısrarla vurgulayan, insanlığa sürekli bunları hatırlatan, temel değerlerinin savunucusu, vicdanının sesi olan Kur'an demek. Ne asil bir isim. Demek artık şöyle okuyacağız. Kur'an-ı mahcur. Geçip giden varsa, İslam'ın şu çiğnenmiş diyarından, biran olmuş yurtların, metruk binaların, ot basmış evlerin, örümce bağlamış duvarlarında, asılı duran, artık bir manası kalmamış, bunun içine dönüp bakmaya gerek olmayan, terk edilmiş, bir kenara atılmış, kendi haline bırakılmış Kur'an demek. Ne hazin bir isim. Kur'an, Mekke'den azil oldu. Mısır'da okundu. İstanbul'da yazıldı diye meşhur bir söz var. Kur'an'ın tarihteki serencamını adeta özetliyor. Nazil oldu, okundu, yazıldı. Peki nerede anlaşıldı, nerede yaşandı, o niye yok, manidar değil mi? Kendinizi bir yoklayın, Kendimizi bir yoklayalım. En son ne zaman Kur'an'ı okudunuz demiyorum. Ne zaman dediğini anlamaya çalıştınız. Yani... Kur'an'ı en son ne zaman terk ettiniz? Biliyorum, bir çoğumuz için trajik bir soru. Kur'an'ı terk etmek, ondan umudu kesmek, gerek duymamak, heyecan duymamak, okuduğu halde terk etmek, yazdığı halde terk etmek, konuştuğu halde terk etmek, saygı duyduğu halde terk etmek. Bu kitap, bir çoğumuz için artık Kur'an'ı azim değil, Kur'an'ı mahcur. Peki, Kur'an nasıl terk edilir? Kimimiz Kur'an'ı okuyarak terk ederiz. Gece gündüz hatim indiririz. Bir ölünün toprağını okuyup geçeriz. Şifa niyetini okur. Sağa sola üfürür. Şifre arar. Güllü yasin hatmeder. Teberrüken tilavet ederiz. Hafızlık yarışmalarında birincilikler alırız. Davudi seslerimizle salonları iletiriz. Ne hiç bakmayız. Çünkü önemli olan değildir. Önemli olan lahuti bir sesin içimizi huzurla doldurmasıdır. İşte bu Kur'an-ı mahcurdur. İnmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlarda okunmak ne fal bakmak için diyor ya. Kimimiz saygı göstererek terk ederiz. İşlemeli kılıpları koyup duvarlara asarız. Benden aşağıya indirmeyiz. Ayağımızı ona uzatarak yatmayız. Abdestim yok. Şöyleyim, böyleyim diyerek zinhar el sürmeyiz. Saygımızdan peygamberin ismini bile anmayız. Anınca da kırk çeşit salavat getiririz. Öyle saygılıyızdır ki Kur'an'a karşı saygımızdan ne dediğini anlamayı bile saygısızlık sayarız. İşte bu Kur'an-ı Azim değil, Kur'an-ı Kerim değil, Kur'an-ı Mahcurdur. İnmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin. Ne duvarlara asılmak ne el sürülmemek için. Kimimiz Yazarak terk ederiz. Kufi'den Nikaya, Sülüs'ten cüluse kadar hat sanatının nadide örnekleriyle bezelmiş turkaz ve altın sarısı yazmalara işleriz Kur'an'ı. Hat ve tesif sanatının mükemmel örneklerini sergileriz. İnceden inceye yazar, bir noktası için 40 divit harcarız. İşte bu Kur'an-ı Kerim değil, Kur'an-ı Mehcurdur. Terk edilmiş Kur'an. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne teship, ne sülüs, ne hat yazmak için. Kimimiz konuşarak terk ederiz, Kur'an üzerine bol bol konuşuruz, nutuklar atar, hutbeler irad ederiz. Konuşmalarımızı en güzel ayetlerle süsleriz, besmele, hamdele ve salvele ile başlar, dualarla bitiririz. Tefsir dersleri yapar, ibadet yerlerinde vaaz verir, külsülerde gerdan kıvırmaya bayılırız. İşte bu, Kur'an-ı mahcurdur. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne tapınak, ne nutuk, ne vaaz dini için. Kimimiz, kenarında dolanıp durarak terk ederiz. Emsile, bina, maksud, avamil, belagat, usul, hadis, fıkıh, kelam vadilerinde dolanır dururuz. 72 ilmi öğrenmek için bina okur, döner döner bir daha okuruz. Ömür biter, 72 ilim bitmez. Meslek kaygılarından, Kariyer hesaplarından ilahi mesajın özünü unutur gideriz. Peygamberin ağzından bu kız çocukları hangi suçundan dolayı öldürüldü ayetini duyar duymaz, kılıcını çekip bundan böyle kılıcım bu sözün arkasındadır diyen sokaktaki adamın sadeliğini, heyecanını, doğrudan muhataplılığını hissetmeye kasınıp durmaktan bir türlü sıra gelmez. Halbuki iş bu kadar sade ve basittir. İnmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin ne meslek kaygıları ne kariyer hesapları için. Kimimizde açık arayarak terk ederiz. Kur'an'da habire açık ararız. Dörde kadar evlenmeyi emrediyormuş. Köleliği onaylıyormuş. Erkeğe iki kadına bir hak veriyormuş. Kadını aşağılıyormuş. Zina edeni taşlayın diyormuş. Muhammed Aleyhissalatu vesselam çocuk yaşta kızla evlenmiş. Bu ile doluymuş vesair vesair vesair diyerek terk ederiz. Kur'an'ı sönmüş bir yıldız gibi görürüz. Eski çağların kitabı muamelesi yaparız. Çağa ayak uydurmadığını söyleriz. Çöl kitabı veya Arap dini olarak görürüz. Bütün bunları gösterebilmek için açık üstüne açık ararız. İşte bu Kur'anı ı Mehcurdur. hele Kur'an bunu hakkıyla bilin. Ne erkeği yüceltmek ne kadını aşağılamak için, ne araba paye vermek, ne acemi hor görmek için. Oysa bu kitap esas itibariyle yaşayan hayatın içinde okunur, yaşayan hayattan koptu an terkedilmiş olur. Çünkü onun oluş ve doğuş tabiatında dost doğru yaşayan hayatın içinden gelen tabun kayıme özelliği vardır. Keza hakkında bilgi sahibi olurken bile. Metafizik bir gerilim içinde ve korku ve titreme yani kuşu aşk muhabbet halinde olmak icap eder. Aksi halde size kendini açmaz. Zira bu kitap tapınaklarda değil varoluş sancısı çeken bir öksüzün mağaradan şehre inmesiyle şehrin sokaklarında, evlerinde, çarşılarında, pazarlarında ve de giderek savaş alanlarında doğmuştur. Bu nedenle onu okurken içinden dışarıda gürül gürül akan hayatın sesini diri diri toprağa gömülen kız çocuklarının yalvarışlarını kölelerin zincir seslerini at kişnemelerini kılıç şakırtılarını şehit feryatlarını gazi çığlıklarını duymuyorsanız onu asla okumuş olamazsınız. Metinde geçmeyeni duyabilmek işte bu bunun için vardır. Çünkü Kur'an sadece bir metin değildir. Onun meali de metinde görünenin yan tarafına yazılması değildir. Bilakis meal, metinde geçmeyeni duyabilme çabasının adıdır. Zira üzerinde çalıştığınız metin, metinlerden bir metin değildir. Bu metin öyle kolayına ortaya çıkmamıştır. Arkasında 23 yıl boyunca esen bir ruh, dalgalanan bir heyecan ve coşkun bir hareket vardır. Bunlardan nasibiniz yoksa, Kur'an okumak bir kuru evmektir. Peki nedir Kur'an? Kur'an, bilgiden ziyade esasında bir bilinç kaynağıdır. Şuur kaynağıdır. Epistemolojiden ziyade ontolojiye dahildir. Yani bilgi kaynağı olmaktan ziyade bilgiye ulaşacak olan insan olduğuna hitaptır. İnsanı çevresine tepki vermeye çağırır. İnsanda Allah şuuru, takva, aşk, huşu uyandırarak hayat yolculuğunda birlikte yürümeye davet eder. Bu şuur... Uyandıktan sonra bilgiye insan kendisi ulaşacaktır. Bilgi ise bütün varlığa saçılmıştır. Tarih, tabiat ve hayat. Bilgi bütünüyle tek bir kişiye veya bölgeye inhisar edilmemiştir. İnsana düşen bunları aramak, esaslı bir hakikat arayışına girmek, tarihin, tabiatın ve hayatın neresindeyse bulup oraya çıkarmak, Çin'de de olsa gidip almaktır. Kur'an sınırlı sayıda bilgi verdiği yerde bile esas itibariyle şuur oluşturmak istemektedir. Kur'an'ın yazılı bir metin olarak tekrarlı, kesintili, vurgulu ve dalgalı akışında bunu görmek mümkün. Esasında Kur'an, beruni dile ve canı günüyle yönelmiş bir hitapettir. Kur'an, insanlığa hiç duyulmamış yet yeni şeyleri getirmez. Bilakis, bilindiği halde uygulanmayan, o çok bilinen fakat oralı olunmayan. Çeşitli sebeplerle savsaklanan, her insanda ten var olan insanlık vicdanını uyandırmak ister. Uyanan vicdanın hayata yansımasını bekler. İyilik, güzellik, doğruluk, dürüstlük, sevgi, saygı, söz, namus, adalet, erdem, vefa, dostluk, kardeşlik, cömertlik, yiğitlik, mertlik gibi... Temel insanlık değerleri üzerinde ısrarla durur ve sürekli olarak bunları talep eder. Bunları aynı zamanda Allah'ın ipi, yolu, değerleri, Hablullah olarak vaaz eder. Kur'an bize hakikat arayışında yoldaş olmak ister, yardım eder. Aptalca bir yanlışlığa düşmememiz için bizi uyarır, uyarır, uyarır. Allah kavramının peşine düşürerek her şeyden bağımsızlaşmamızı sağlar. Böylece bizi her türlü bağıtıl bağımlılıktan kurtararak özgürleştirir. Bu anlamda Kur'an işaret parmağı gibidir. Bil fiil bizzat ve hemen şimdi işaret ettiği yöne gitmemizi ister. İşaret parmağının kendisiyle uğraşıp durmamızı değil. Her insana için dışın öğreten, gökte yerde fende canda bir yaratan sezdirten bu kitaptır. Her kişiye benlik veren, yola çan. İnsanlığın sergisine armağanlar astırtan bu kitaptır. Obalara, konaklara nur saçan bir köylünün işlerini tarihlere bastırtan bu kitaptır. Yürekleri iyilikle besleyen, el bağına girme diyen, dost yarasını bağlatan bu anadır. Her öksüze yavrum diye sesleyen, nice canları kardeş eden, bir bir uçun ağlatan bu kitaptır. Akıllara her bir şeyi sordurtan, düşün, sonra inan diyen, doğru yollar gösteren bu bilgidir. Ululuğun yapıların kurdurtan, çıplak dağlar yeşilleten, viran köyler senleten bu kitaptır. Evet sevgili dostlar, Rabbim bizi Kur'an'ı mahcur bırakmaktan muhafaza eylesin. Kur'an'ın mahcur olması, yani terk edilmiş olması, onun değil bizim kaybetmemiz anlamına gelir. Rabbin bize kaybettirmesin. Rabbim bizi Kur'an ile dirilmeyi ihsan ederek bereketlendirsin, tereflendirsin. Mekke'de başlayan o vahyi Hazreti Ahmedi Mahmudu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin algıladığı, anladığı, uyguladığı ve uyguladığı şekilde hayatını da geçirebilmeyi ihsan ederek bizleri bereketlendirsin. Evet sevgili dostlar. Bu haftaki programımız bu kadar. Dualarımız sizlerle. Gönül Kabe'sini tavaf edebilmek duasıyla. Bizlere www.atlansansiyon.com internet sistemden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Rabbim yardımcınız olsun. Selamünaleyküm.